Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Geçen dersimizde At kavmi ve onlara gönderilen Hud aleyhisselam kıssası Bu dersimizde ise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 Salih Aleyhisselam da tıpkı geçen dersimizde gördüğümüz Hud Aleyhisselam gibi kavmine Kale ya kavmi ubudullaha ma lekum min ilahin gayru diye davette bulunuyor. Ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Onun şeriatına tabi olun.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 Ve laqad karramna bani adama Andolsun biz ademi gerçekten üstün ve şerefli kıldık. Ve faddalnahu ala katirin mimmen halaqna tafdila diyor. Ve biz ademoğlunu insanoğlunu yarattıklarımızın pek çoğunun üstünde alabildiğine faziletli kılmışızdır. Üstün kılmışızdır diyor. Böyle faziletli bir mahluk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 Allahü Teala yakındır ve duamızı duyar, işitir ve kabul eder. Şey İmam bu. İnsanlar bir bedbahtlaşmayı versinler. Bir türlü kendi faydalarına olan bir işi ayıramazlar, anlayamazlar, kavrayamazlar. Yani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 Elbette o sizi bu işlerden vazgeçin diye bıraktırmaya çalışacak. Vazgeçilmeye çalışacak. Üstelik senin bizi kendisine davet ettiğin şeyden biz, bizi rahatsız edecek şekilde şu feveterin dün içerisindeyiz. Rahat değiliz. Senin bizi davet ettiğin şeylerden yalan. Yani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 Küfür ve zulüm böyledir. Cenabı Allah bizi tevhid üzere sabit kader eylesin inşallah. <Sessizlik>